Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün üç konuğum var. Stüdyoda kalabalığız, dört kişiyiz. Onlarla beraber moda sahnesini konuşacağız. Şöyle yapalım, herkes kendini de biraz tanıtarak sürpriz bir şekilde <gülüyor> adını söylesin. <gülüyor> Bilge Kalfa ben, Haluker Mimarlık. Hı hı. Moda sahnesi projesini yapıyoruz. Bu yüzden bugün <gülüyor> buradayız. Hoş geldin Bilge. Bilge daha önce de programımızın konuydu. Evet, evet. <gülüyor> Gamze İşcan, mimarım, halükâr mimarlık. Ben de aynı sebeplerden buradayım. Hayırlı bir iş için. <gülüyor> <gülüyor> ben de Mert Fırat, e, moda sahnesinin üyelerindenim... E, Haluk Milman'ın arkadaşıyım. <gülüyor> o yüzden burada bulunuyorum. O yüzden, yüzden ben de. Çok izzah Moda sahnesi adını. <gülüyor> evet, şimdi moda sahnesini konuşacağız ve moda sahnesini tekrar tekrar edip herhalde moda sahnesinin adını herkesin aklına kazıyacağız. Ee, güzel Dakip, bir proje var. Dakikada altı defa En azından. <gülüyor> <gülüyor> moda sahnesine değil mi? Evet. Nereye? Moda, <gülüyor> moda sahnesi. <gülüyor> moda sahnesi. Ee, bir yandan kent içerisindeki kültür kurumlarının böyle kapanması, etmesi... ...ya da e, bir şekilde ticari olarak batması meseleleri var. Bir yandan ya Dönüştürülüyor olması. Evet, bir yandan o projeler var. Ee, gidip giden çok şey var. Bir yandan da e, bazı şeyleri korumak e, ya da korumuş olan şeyleri... ...daha da biraz daha destek vererek, sırtlayarak ayağa kaldırmak gibi e, projeler devam ediyor. E, moda sahnesiyle ilgili olan da... E, en azından kentin kültür hayatına gelecekte katacakları açısından bunların arasında bu destek ve yeniden yaratım projelerin içerisinde bence yer alıyor. Neresi moda sahnesi? Mert sana ee, Moda sahnesi şu anda Kadıköy'de, Moda'da, Bahariye Caddesi üzerinde, ee, Cafera Mahallesi, Halil, Eta... Eta'm, Sokak. Halil Sokak. Etam Sokak 37, no 37. Eski moda sinemasının evet. olduğu yer aslında yani. Aynen yani moda sineması uzun yıllar orada faaliyet göstermiş. Ondan önce başka bir e, tiyatro salonu olarak inşa olmuş. O tiyatro salonu olma sürecinden sonra bir markete dönüşmüş galiba. O marketten sonra tekrar sinema olmuş. E, ve uzun yıllar moda sineması olarak faaliyet göstermiş. Aslında ilk önce Kafkas sineması olarak açılmış. Sonra moda sineması olarak faaliyet göstermeye başlamış. O zamanlar hep festival filmleri, işte o festival filmlerinin işte yönetmenleri bir şekilde orada ağırlanıyormuş. işte Türkiye'li yönetmenler, yurt dışından gelen yönetmenler, konserler yapılıyormuş orada. Bu etkinlik uzun zaman sonra hani azalmaya başlamış ve artık sadece sinema salonu olarak faaliyet göstermeye başlamış. Ve o sinema salonu faaliyeti bu teknolojinin biraz gerisinde kalmaktan da kaynaklı. Ee, işte bu biraz vahşi bir pazara dönüşen sinema sektöründeki hı hı. o duruma uyum da gösterememekten kaynaklı böyle bir azalmaya doğru gitmiş ee, bizim tanışmamız da tam bu aşamada oldu işte Bahar Caddesi üzerine aslında bu hani ee, neresi orası adliyeye halk eğitimi halk eğitim eğitim halk, gelmeden hı hı. hemen Ziraat Bankası var galiba orada. evet Ziraat Onun Bankası ile halk eğitiminin arasındaki tam sokakta. arasındaki aşağı doğru inen bir yokuş var e, nasıl sonra. bir ekip var orada? Yani nasıl bir ekip burayı girmeye, buraya girmeye niyetlendi yani? <gülüyor> Şöyle bir ekip var. E, aslında daha önce oyun etölyesinde çalışmış bir ekip Hı -hı. var. E, i̇şte bir e, 11 yıl kadar falan işte galiba oldu. Oyun etölyesi açıladı. Hı -hı. Orayı inşa eden, orayı kuran ekibin içindeki ekip aslında. Hı -hı. E, i̇şte Orhan Toskoparan onlardan bir tanesi. <gülüyor> e, Erdal Çiftçi. Onlardan bir tanesi. Yani bizim ortaklarımız 12 tane ortağımız var <gülüyor> ve ben sayacağım onların isimleri. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ee, başından beri olan işte İrfan Varlı. <gülüyor> ee, yani oyun atölyesinde kuran ekip olduğu için Kemal Aydoğan, Selçuk Aydoğan, e, Bengi Günay, e, işte Onur Ünsal, <gülüyor> Ben, e, Timur Acar, İnan Ulaş Torun, <gülüyor> ee, Bar Barış. Barış Yıl, ya Barış Yaman. E, şimdi... Bu ekibin tamamı aslında daha önce oyun etölyesinde çalışmış bir ekip. birbiri uyum içinde çalışmış bir ekip. Fakat orada bir ayrılıktan sonra tekrar nasıl birlikte tiyatro yaparızın yolunu ararken aslında bulduğumuz bir şey hı hı. bu oluşum. O ayrılıktan sonra biz hani böyle değişik mekanlar aramaya başladık. Ki daha önce moda sahnesi daha doğrusu moda sineması ziyaret ettiğimiz gittiğimiz baktığımız bir yerde acaba burada bir şey yapılabilir mi diye. E, fakat bu süreçten sonra işte oturup hep beraber bir karar verdik. Galiba bizim bir tiyatro binasına ihtiyacımız var. Hı hı. E, diye. Hani çünkü topluluk olarak e, hayatta kalmak, var olmak biraz daha zor oluyor. Hem i̇şte tiyatro salonlarının azlığı, onların programlarının yoğunluğundan kaynaklı. E bir de tam şimdi hani programın başına temas ettiğin gibi hani değinin gibi bu e, bütün salonlar kapanırken Hani kimse bunun için çok fazla taşın altına elini koyamazken maddi olamaksızlıklardan ya da işte bunun sorumluluğunu almak e, gerçekten büyük bir şey. E, bundan dolayı biz dedik ki buna cesaret edelim. Bu hem bize başka bir sorumluluk getirecek, bizi başka şekilde motive edecek. Hem de biz bu şekilde ancak var olabiliyoruz. Aslında bir kültür hayatı içinde birlikte birbirimizi besleyerek ve onu tesis ederek hatta o işte Kadıköy'ün de etkisi, modanın da etkisi, oranın halkının, oranın... E, ee, ne diyeyim e, hani seyircisinin de bize çünkü çok büyük katkısı oluyor ve onlarla sürekli bir e, temas içinde bir alışveriş içinde oluyoruz. Kültürel alışverişimiz sürekli devam ediyor. E, bunu böyle bir mekan üzerinden kurmak e, niyetindeydik ve böyle başladı. Buna öyle cesaret ettik moda sahnesine. Ve molus çuvalarının altına girdiniz. Aynen. <gülüyor> <Molos kardeşliği. Evet. gülüyor> Aynen öyle. Ekip zaten yönetmen, oyuncu ve zaten tiyatro alanının içerisinden gelmiş olan bir ekip bunun kendinde angaje angaja etmiş durumda galiba. Ee, sizler de sevgili dinleyenler e, araştırıp bakacağınızda göreceksiniz ki e, hiçbir şey kolay olmuyor. Yani özellikle maddi imkansızlıklar artı iş gücü eksiklikleri oyuncuları <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne hallere sokuyorlar. Demin <gülüyor> ismini saydığım kişiler zaten hani aslında ışık tasarımcısı, uh -huh. bizim e, sahne tasarımcımız, e, işte yönetmenimiz, uh -huh. idari müdürümüz. Hatta kişi de işte Barış Yaman arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> yani oyuncular var. içinde işte dört tanesi oyuncu. Ve hepsi inşaatta bil fiil çalıştı. <gülüyor> bir de İlksen Başarır unutmayalım. İlksen Başarır var. Hani oyun atölyesi sürecinde bizimle oyun çalışmadı İlksen belki ama. Birçok provamıza yer aldı. İşte oyun atölyesinde de birçok şeyimizi çekti. İşte prova sürecimizi kaydetti. Çekti bir. <gülüyor> Ondan sonraki süreçte de şimdi bizimle oldu ve. Moda sahnesinin içinde bir de sinema salonumuz olacak. Hı hı. bir çeşit sinematek niyetiyle yola çıkıldı hı hı. ve hani daha çok bağımsız filmlerin gösterildiği, değişik retrospektiflerin olduğu, atölye çalışmalarını... sinemaya dair, tiyatroya dair, işte senaryo yazımına dair, yapıma dair çalışmaların da olduğu bir başlık altında İksende bu 12 kişinin içinde. Peki hazır o şeye girmişken başka neler olacak Moda sahnesinin içerisinde? Yani sinematek bölümü ve işte hı. kaç salon var mesela? Başka nasıl kullanım alanları var? Toplam üç tane salon var aslında. Bir tanesi e, ana salon. Orası hem tiyatro hem konser işlevi görecek. Katlanır Tribün sistemimiz var. E, bu Katlanır Tribün açıldığı zaman 230 kişilik, 235 kişilik e, tiyatro seyircisini ağırlayabilecek. Kapandığı zaman da yaklaşık 700 kişilik akıştık akustik açıdan iyi tasarlanmış bir konser salonuna dönüşebilecek. Onun dışında bir sinema salonumuz var. O daha 50 kişilik olacak. Onun dışında bir ara bir mekan var. Orası da hem atölye, yani burada bir sürü atölyeler düzenlenecek, hem prova salonu ee, başka ne işlevi düşünmüştük orada? Ee, aynı zamanda oyunların provaları da aslında o mekanda yapılıyor. O Hı. mekan e, aslında başta e, öyle tasarlanmamış bir durum vardı ama sonra onu fuayeye açılabilir, ya yani fuayeden izlenebilir bir mekan olarak tasarladık. Büyük bir cam var fuayede ve prova yapılan alanı aslında oradan görebiliyoruz. Yani bazen isterlerse eğer <gülüyor> buna razı olurlarsa prova yaparlarken belki. Onları faaydan izlemek mümkün. Böyle bir yani ilginç olan şey bizi başta korkutan Gamze ile bence şeydi 12 ortaklı bir iş var bir kere karşımızda. <gülüyor> <gülüyor> ne İlk yapacağız başta yani? Çok Çünkü iki abi. ortaklı bile sen de mimarsın biliyorsun işlerde çok fazla aslında karar almakta zorlanırken moda sahnesi tam tersine bir anda çok iyi anlaştığımız ve çok hızlı karar alarak hani bir taraftan da altı aydır her günümüzü orada geçirdiğimiz evet. bir yere dönüştü. E, çünkü bizim e, mekanla kurduğumuz yıllardır üzerine düşündüğümüz o pratik anlayışa onlar da aslında oyunla ilgili çok e, nasıl anlatılır bu bilmiyorum ama çok, çok paralel düşünüyoruz, paralel Çok aynı işte, yaklaşıyoruz evet. olaylara. Evet. E, ve o zaman anlıyorsunuz ki zaten işte sanat, tasarım, mimarlık, oyun falan filan bunların hepsinde aslında bir takım bakış açıları e, var ve o bakış açılarında paralellik yakaladığında işler çok daha kolay oluyor mesela burada bizden başta talep edilen şey e, her şeyin birbirine dönüşebilmesi modülerlik işte kolay hareket imkanı Çünkü bir sürü farklı oyuna imkan tanısın isteniyor Burası e, bütün bu veriler Aslında bizim çok da yapmak istediğimiz Hani normalde e, işverene sizin hep vizyon önerdiğiniz bir durum varken bu, bu, bu sefer moda sahnesi bize çok da e, bizim istediğimiz türde vizyonlarla geldi ve bu çok heyecan verici bir işe dönüşmeye başladı. Ya O anlamda bakınca bayağı iş. Keyifli bir birliktelik gibi çünkü zaten tiyatronun bütün ortakları aynı zamanda e, tiyatronun bir yerinde bir fiil çalışan ki, kişiler, evet, yani bir evet, parçasında. Evet. Burada da mimarlarda son işte 6 ay ya da süreç ne zaman başladıysa mesela orada varoluşlarını sürdürüyorlar. E bir yandan bu performans mekanları meselesi zaten tiyatroda ve performansta farklı bir açılımı arayan insanların zaten kafasını kurcalayan şey. Evet. E şimdi bir yandan da ona açık olan tasarımcılar bir araya geldiğinde o oyuncularla ya da artık o tiyatronun ekibiyle ...işte şantiye alanında da prova yapılabiliyor galiba onun sonunda. Evet. <gülüyor> bizim mimarlarımız bizim şansımız oldu. hani Çünkü şöyle bir şey vardı işte ya bu duvarı böyle bırakabilir miyim? <gülüyor> Ama hangi mimar bunu kabul eder ki? Falan diye, biz falan diye hani ya Zaten onlar bu öneriyle geldiler. İşte ne bileyim şimdi hani böyle spoiler vermeyeyim hani girince gelince insanlar bazı şeyleri görsün. <gülüyor> Ee, Orada bir şey söylemek istiyorum <gülüyor> girdikleri zaman insanlar hani burası böyle mi kalacak dedikleri noktada evet orası öyle kalacak <gülüyor> diyebiliriz şimdiden, şimdiden diyebiliriz Evet evet yani bu hay Allah yetişmemiş <gülüyor> bir şey yok yani gerçekten tercihlerle <gülüyor> hay Allah gördün mü? bak ekim demişler ama işte evet. yetişsin diye <gülüyor> duvarı böyle Şu bırakmışlar başlar. paraları da yok galiba filan yani hani... evet. Bu böyle gerçekten bu işte bu, bu kafada olabilmek aslında. Hı -hı. Böyle bir anda birlikte bunu düşünebilmek işte onların önerileriyle işte ne bileyim hani şu anda çünkü e, orası eski bir sinema olduğu için Hı -hı. oradan kalan akustik parçalarda oluyor. İşte ne bileyim e, daha önceki yapılanmadan kalan e, binanın zaten kendi inşa sürecinden kalan e, kolonlar, kirişler vesaireler var ve biz bunların hepsini aslında yani mimarlarımız kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. <gülüyor> bir de şeyden bahsetmek gerekiyor bence. Mike e, işte e, diye bir akustik e, tasarımcımız var. Michael lıyız. Muhteşem. Michael'lıyız. <gülüyor> Michael da bir modalı. Biz hepimiz modalıyız zaten artık. Ofisi de modaya taşıdık. Moda sahnesiyle birlikte. E, bize yani Mike'ın öğrettikleri de başka bir okul yani bir taraftan. Çünkü oranın e, hiç İstanbul'a belki hiçbir salona harcanmamış o akustik Kıymet yani bu ölçekte en azından tabii ki büyük konferans için ciddi çalışmalar yapılıyordur. Ama bu ölçekte bir salon için biz epey e, akustik hesaplama yapıldı. Ve e, çok hem e, konser verebilecek hem de e, insan sesiyle tiyatro hı hı. gösterilerinin olabileceği bir mekan için akustik tasarlamak epey zor bir işmiş hı. aslında. Mike'ın bize öğrettikleri ve orada yapılan uygulama bir taraftan da tamamı eleşir. Çünkü en ucuz şekilde de bunu halletmeye çalışıyoruz böyle 8 metrelik tavın 8 metre yüksekliğinde bir mekanın bütün yüzeylerini akustik malzemesini bayağı elle evet. <gülüyor> imal ettik böyle. Hepsi birbirinden farklı evet, olacak. hepsi birbirinden şekil. farklı. Böyle bir kıymeti de var yani bir taraftan böyle çok duygusal bir durumu da böyle. Tamam gözyaşlarını <gülüyor> plastik, plastik kaplarda imal <gülüyor> ettik şey. Tabii ki akustik malzeme kullanacağız. <gülüyor> O pet şişelerin bir mi? Evet. Keserek mesela. Yani. Birazdan küçük tariflerle beraber olacağız. Biraz soluklanalım diyorum ben. Kısa bir ara verelim sonra tekrar devam edelim. They say I'm crazy, the way you got me open, baby Ooh, they say I'm bugging, the way I'm top sweating, you're loving Ooh, they all sit and wonder why this feeling I cannot hide It ain't a question of pride. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Tekrar beraberiz. E, moda sahnesini konuşmaya devam ediyoruz. E, hazır e, pet şerlerden, <gülüyor> <gülüyor> <şener> bırakmışken <gülüyor> meseleyi başka hangi malzemeleri kullandınız <gülüyor> diye yalancı bir soru sorayım. Ama mimari mekan üstünden konuşmaya devam edelim. E, kent içerisinde e, bulunduğu yerle, içinde e, var olan kullanımlarla, biraz daha konuyu açalım hani orası sadece bir tiyatro alanı değil ama bir yandan da böyle girilen çıkılan bir yer olacak gibi bir pasaj var galiba orada evet sahaflar var Hı -hı. E, giriş alanında bir kafe yapıyor şu anda böyle bir şey öngördük e, zaten şantiye süresince de hep orayı kullandık Hı -hı. ve herkes de kullandı çok keyifli oldu tekrar çok keyifli olacağını düşünüyoruz. O e, orayı da tamamen açılabilir doğramalarla düşündük yani e, adım attınız. Siz attığımız... mi <gülüyor> Keşke. <gülüyor> <gülüyor> hani duyuralım diye. Yani. <gülüyor> Ortaklar böyle bir şey düşünmezler miydi diye. <gülüyor> seve. sevinirim. <gülüyor> e, pasaja girdiğiniz andan itibaren e, her yere ulaşabiliyor ve görebiliyor olacaksınız. Hı hı. Başka. Yani o pasaj çok ilginç bir pasaj bu arada. Yani moda'nın çok modallarının da çok sevdiği bir pasaj. Saflar var içinde. Eski bir plakçı da vardı o. Şu an yok galiba. Yok. Bizim ofis yani moda sendisin ofisi de orada Hı -hı. artık. E, ve o saflar hala bizimleler. Yani bizim Hı -hı. çay ocağı ile birlikte öyle bir ilişkimiz var. E, onlarda da böyle ufak tefek revizyonlarımız da olacak işte tabelalarında bir takım düzeltmeler, tavanlar, zeminler falan gibi yavaş yavaş pasajla birlikte konuşarak öyle bir müdahale ettiğimiz durumda olacak. Ee... onların da bir dahili itibar zaten. <gülüyor> evet. Bu süreçte sürekli bizim yanımızda yer aldılar. Evet. Hani gerçekten çok destek oldular. İşte çünkü bu inşaat süreci aslında hem malzemelerin taşındığı, e, tabii ki inşaattan dolayı tozun hapsada Toz da yukarı, ses. <gülüyor> sesin hapsada da yukarı çıktığı fakat bir yandan da insanların da e, moda sahnesinin yapımı tamamlanmadan bu süreçte sürekli bir ziyaret halleri de var hem pasaja gelen moda sahnesini merak ediyor. Moda sahnesini merak eden o pasaja gelmiş oluyor. Hmm. Yanlışlıkla girebiliyor <gülüyor> içeri. <gülüyor> Hatta evet herkese açık bir şantiyemiz var. Yanlışlıkla <gülüyor> Buradan giremiyor. nasıl Arkadaşlar çıkacağım vallahi. diye sorabiliyor. Evet, Aynen. Öyle şeyler olabiliyor. Yani dolayısıyla bu bize aslında başka bir o hani oraya gelen insanlarla başka bir ilişki kurma imkanı da veriyor. Hmm. Bir de sürekli zaten hani bizim moda sahnesi sakinleri sürekli kapının girişinde işte Kemal Aydınan Selçuk Aydın <gülüyor> ve ...bütün arkadaşlarımız işte orada oturdukları için sürekli... Yani e, bir ...kapının bir şekilde oturma kültürü olan bir yer... kültürümüz var gerçekten... <gülüyor> ...o hani bir şekilde insanlarla sürekli temas halinde... ...ve o da bizi çok mutlu ediyor... Çünkü bizim kadar heyecanlanan, bizim kadar bu geri sayımı takip eden hı hı. E, insanlar da var. Geri, e, sayım. geri evet. sayım demişken... E... Evet, Twitter'da bir geri sayım durumu var. Evet, e, bunun üstüne ekşi sözlükte de bir kısım şeyler yazılmış ben takip ettim. Öyle, yani biz onları görmedik. <gülüyor> Sonuncuları görmedik. Geri yani. sayımla ilgili şeyleri biz okumuyoruz. <gülüyor> biz e, 30'a girdiğimiz andan itibaren artık geri sayımı takip etmemeye Bırak, karar verdik. <gülüyor> Çarpıntı yapıyor. Evet. <gülüyor> Ama Ekim ayına doğru bir gidişat var yani. Onu Tabii. da takip etmek isteyenler ve hani moda sahnesiyle ilgili pek çok şeyi takip etmek isteyenler... ...et moda sahnesi Twitter hesabından izleyebilirler. Evet, evet. çok güzel bir günlük oldu evet. aslında. Evet. evet. Yani... Et Hamlet var. Hı -hı. Et Bütün Çılgınlar var. Hı -hı. Et e, Ayhançolar var. Hı. Hı -hı. Hı -hı. E, bunları da aslında çıkaracağımız... Kim bunlar? <gülüyor> Kim bunlar? Bunlar diğer ortaklar. <gülüyor> Bunlar gerçekten diğer ortaklar... ...çünkü aslında bizim oyunlarımız... Hı hı. E, ...Hamlet oyunu ile işte... E, ...Ekim ayında açmayı planlıyoruz... Hı hı hı. E, ...tiyatro sezonumuzu... ...arkasından e, galiba palyançolar... Hı hı. ...ya da bütün çılgınlar... ...ama Ekim ayı içinde hepsinin... E, premierlerini yapıp... ...oyunları başlatıp... ...Kasım ayında da yine Ekim ayında... E, ...Sinema Salonu'nun... E, ...iki bağımsız filmi açacağız... Hı hı. Akabinde başka programları dahil olarak... ...her hafta birden çok film oynatıyor olacağız orada... E, Kasım ayında da hem tiyatro atölyelerimiz başlıyor olacak... ...hem sinema atölyelerimiz başlıyor olacak... E, ...hem senaryo yapım e, atölyeleri... ...hem işte tiyatroda e, çocuklarla drama atölyeleri... Hı hı. ...ve birçok çalışmayı kapsayan bir program olacak... ...onu o başlığa ayrıca evet, evet. Ben bir belirtmek istediğim bir şey var gerçekten... Tabii. ...şöyle bir e, tecrübe ediniyoruz aslında şu anda... Şimdi mimarların arkadaşımız olması haricinde, hani bütün çılgınlar mı? Bütün bir yandan da yok, bütün çılgınlar. <gülüyor> bir yandan da şöyle bir yanı var. Şimdi her gün bizim neler? Tabii ki ideal olana bu. Ama bir yandan da şey, hani bir yapı inşa edilirken sürekli bir şeyler eklenir ya. Sürekli orası daha daralır, bir bir şey hale gelir filan. Burada böyle yapım daha başından şu ana kadar. Sürekli biz böyle e, boşaltıp azaltıp hı hı. bir şeyleri e, gereksiz olan her şeyi e, söndürerek ya da kırarak yıkarak <gülüyor> hani başka bir alan yaratmak e, durumuna gittik. Ve o bizde hem oraya gelecek e, seyirci için hem orada e, zaman geçirecek vakit geçirecek seyirci için çok güzel bir olanak ve imkan e, yarattı. Şimdi bizim oyun oynarken de biz bir yandan provalarını hala yapıyoruz. Hı hı. Yani orası yapılıyor. Biz de aslında aynı şekilde bizim oyunlarımız da şu anda yapılıyor yapım aşamasında. Biz bir şeyin provasını yapıyoruz. Mimarlarımız da başka bir şeyin provası Hı -hı. ve hazırlığı içindeler. Evet. Bu mekanı birlikte kullanmak ve birlikte o mekanın içinde yaşamak, imkanlarına dahil olmak, anlamak, kavramak e, bizim için de çok büyük bir deneyim oluyor bu anlamda. Hı -hı. E, onlar da görüyorlar. Hani Bu çok değerli şu anda aslında. Evet, o eksilterek tasarlamak gerçekten evet. bizim için de ciddi bir... E, Ha, ne gerekiyorsa sadece <gülüyor> evet, onu yapmak. Çünkü o sürekli bir taraftan da hani ister istemez e, hep böyle yapmaya giden evet. tarafımızı bastıran bir taraf var. Karşı tarafın da talebi böyle olunca çok daha o. E, ...anlamlı ve güçlü oluyor. Ben de tam sana onu soracaktım zaten. Yani bir şey oluyor şu anda tasarım süreci ve inşaat süreci. Bir oyuncu olarak mesela... bu ...orayı kullanacak, doğrudan kullanacak bir kullanıcı olarak... ...her tarafını kullanacak bir olarak... Hani, ...ne hissettiriyor sana bu bu sürecin içinde yer almak diye soracaktım. Ve sen bunun <gülüyor> tam olarak da cevabını verdin aslında. O bütün eksiltme süreci ve işte şu anda yaşadığınız... O istedim. bizim de çok büyük bir şansımız oldu. <gülüyor> yani bütün kullanıcıların neredeyse orada oluyor olması... Evet. ...yapanların, işverenin, kullanıcıların... E, ...hep beraber oluyor olması... ...ve hep orada olmaları... ...bizim işimizi çok kolaylaştırdı Harika. açıkçası. Çok, ben sürekli orada olamıyorum. Hani dizi çalışması, evet. işte Hı. film çalışması... ...vesaire. Hani şu anda bir prova süreci var. Yazın daha müşahittim çok... Hı -hı. ...şükür. hani Bir de böyle... ...bu prova sürecinde getirisi olarak... ...en az haftada işte dört gün, üç gün gidiyorum... ...ve sürekli takip ediyorum. E, fakat işte dediğim gibi hani... ...kulis kullanımı, evet. kulis nasıl olacak... ...sahnede kullanım, kapıların girişi... ...sinemanın kapısının girişi... ...hani... E, Bunları şimdi bir daha önce var olan yerlere, yapılmış yerlere girip orada oyun oynuyoruz ya turnelerde vesairede. e Şimdi burada e, elimizde imkan var. Hani evet. kapıyı nereye koymalıyız? Hani evet. bir engelle indiğinde orada nereye e, işte sandalyesinin yanaşması daha doğru olur? Ya da işte hani ne bileyim bunun gibi e, çalışmaları düşündüğünde e, bütün bunlar böyle seni hem içine alıyor o mekanın hem de e, düşünmeye itiyor. Yani mekan kullanımı anlamında, senin nasıl devineceğin, ne yapacağın anlamında bu bu büyük bir lüks aslında. Harika. Keşfedilecek bir yer e, yaratılıyor şu anda moda sahnesinde. <gülüyor> hem tiyatro hem de sanatın diğer alanları adına bunu da mimarlığı da dahil ediyorum ben. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ve bütün bunları paylaştığınız işte için. Vardır. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizi takip etsinler. Moda, et, et moda e, sahnesi. Moda sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> Modasahnesi.com <gülüyor> moda <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. web sitesi aktif, güzel evet. o zaman acikmimarlik.blogspot.com adresinden de paylaşımları takip edin ben de sizden biraz besleneceğim fotoğraflar ve bütün diğer paylaşmak istediğiniz konusunda yorumlarınızı da bekliyoruz iyi günler diliyoruz açık mimarlık <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41